Radyo Eko'da 24 saat Kan özel yayını devam ediyor. Bant Mac sinema editörü Melikşah Altuntaş yayınımızda olacak. 69. Kan Film Festivalinden henüz İstanbul'a döndü Melikşah Altuntaş'tan Kan izlenimlerini dinleyeceğiz. Çok eğlenceli bir festivaldi öncelikle bu yıl. Ben iki yıldır takip ediyorum henüz Kanı yerinde. Geçtiğimiz yıla nazaran özellikle çok daha şey bir paket kompakt bir yıl olduğunu söyleyebilirim bu yılın. Hem ana yarışma hem yan bölümler geçtiğimiz yıla nazaran, bundan önceki yıllara da nazaran aslında daha sağlamdı bana kalırsa bu yıl. Pek çok film ve yönetmen tatmin edici filmlerle karşımıza çıktı. Bazıları da inanılmaz fiyazkolarla aslında. Genel olarak da festival atmosferi gayet eğlenceli ve yüksekti. E, ne demekse atmosferin yüksek olması. E, bu yıl e, ana yarışma hakkında biraz konuşarak başlayabilirim aslında. E, epey e, kalabalık bir line vardı e, bu yıl ana yarışmanın ve çok sayıda tanınmış yönetmenin e, son filmleri e, yarışıyordu. E, hala da yarışmakta aslında. E, ben epey merak ediyorum yarışmanın neticesini çünkü e, oldukça şey Kanlı bir savaş olacak. Aslında hiç yarışma filmlerine geçmeden bu muhabbeti biraz kendi adıma e, ilginç bulduğumu söylemek istiyorum. Aslında genel olarak bu filmlerin birbiriyle yarıştırılma meselesini... Ee, hani bu işin çok eğlenceli ve şey bir kısmı tabii ki sinema dünyasında hani filmlerin yarışıyor olması, ödül törenlerinde, festivallerde. Ama bir yandan da aslında işin üreticileri açısından düşündüğümüzde biraz tehlikeli ve hafif ürkütücü bir iş olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü aslında filminiz dört başı mamur bir film de olsa belli bir niteliğin üstünde de olsa sizden çok daha iyi bir başka film üstüne ya da öncesinde izleyenler için. Sizin filminizin değeri ve derecesi zayıflıyor aslında. Bir başka filmle sürekli kıyaslama hali içindesiniz ya da tam tersi. E, bu durum aslında bayağı ilginç. Festivalin atmosferine de en çok sirayet eden duygunun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü festival yani yerinde takip ettiğinizde sürekli yani orası kendi içinde bir dünya ve oranın sürekli manşetleri ve başlıkları değiştiğini düşünün. Her yeni filmle birlikte kulislerin konuşmaların arkadaş muhabbetlerindeki versiyonundan işin ticari kısmındaki versiyonuna kadar sanatsal değerlendirmesine kadar... Oranın gündemi bir anda o filme dönüşü veriyor ve önceki filmlerle ve sonrasından geleceklerle kıyaslama işine dönüşüyor. Ya bu durum aslında çok ilginç yani mesela bu, bu yıl 8 gün kadar kanda olabildim. Bu 8 gün boyunca da mesela hem Türkiye'den hiçbir şekilde haberdar olamadığım gibi günde 5-6 film izlemekten. Başka hiçbir şey vaktin olmadığı gibi bir yandan da sanki başka bir paralel dünyaya geçmiş ve oranın gerçekliğinde yaşıyor gibiyim. Yani oranın başkanı Tref, e, Terry Fremo ve hani sanki o başbakanın e, yönetimindeki bir dünyada gibiyim. O yüzden biraz ilginç bir atmosfer var hem filmler açısından hem de orada takılanlar açısından. <gülüyor> e, uzatmadan yarışmaya e, geçecek olursam da ee, yarışmada dediğim gibi çok fazla usta yönetmenin merak edilen son filmleri vardı. İşte Almodovar'dan Carmuşa, e, işte Aşkar Faradid'den e, ne bileyim daha genç ustalara kadar. Giden çok e, yoğun bir program var. E, i̇lk günden aslında biraz sıralı gideyim. Festival biliyorsunuz e, Woody Allen'ın Cafe Society'si ile açıldı. Ben bir tek onu göremedim aslında ön taraftan çünkü 12'sinde ben gittim kanı. Filmde genel olarak ortalama eleştiriler aldı. Udayal'ın filmografisinde de çok şey bir yerde durmuyor aslına bakarsanız. Çok parlak bir yerde durmuyor benim aldığım izlenim kadarıyla. Biraz Magic in the atmosferine benzetildi. Evet. <gülüyor> ama e, yani sonuçta Woody Allen en kötü filmi bile ortalamanın epey üstündedir kendisinin evet. ben de ben haklı bekliyorum zaten önümüzdeki ayda bizde de yanılıyorsam göstermek girecek Fransa'da da gösterime girmişti hemen festivalin son günlerine doğru. Evet aslında buradan bölüyorum. Türkiye'de oradaki haberleri okurken gördüğümüz bir şey vardı. Oradaki kandaki sunucu Lafitte Woody Allen hakkında bir espri yapmış ve Woody Allen buna çok bozulmuş gibisinden bir haber okumuştuk. <gülüyor> aslında bunu da soracaktım eğer orada bulunuyor olsaydınız o tarihte ama... Yani ben ertesi gün takip ettim basından <gülüyor> o paketi komple... Ama yani Woody Allen'la ilgili en çok yapılan e, haber zaten bir şeylere bozuldu <gülüyor> üzerine. Ben böyle bu kadar her şey bozulması olay olan bir yönetmen görmedim. Yani hani hem zaten aşırı mutsuzluğuyla her zaman gündeme gelir Woody Allen. Hep böyle bir süratının onun bir screenshotını alıp... Şey yaparlar işte Woody Allen yine çok mutsuz ya da işte hani şey hiç orada olmak istemiyor gibi görünen biri ya çünkü hani hiçbir zaman işte Oscar törenine gitmez işte Cannes'da festivale mecburen katılır ve aslında hiç memnun değildir filmlerini bir daha izlemekten asla hoşlanmayan ve hiçbir filmini bir daha izlemeyen bir yönetmen falan olduğu söylenir. Kırmızı var e, muhtemelen... en suratsız suratı düşük yürüyenlerden bir tanesi herhalde aynı zamanda. Aynen öyle. Aynen öyle, aynen öyle. Evet. Yani yap, işin yapım ve yapımcı tarafıyla ilgili de mesela şöyle ilginç bir tarafı var bu Buduyan'ın. Ee, hiçbir yapımcısıyla herhangi bir organik ilişki kurmadığı ve işte e, yürütücü yapımcılarla da ana yapımcılarla e, çok diyalogsuz filmlerini çözdüğü e, söylenir. E, sette de oyuncular dışında kimseyle çok, e, herkese çok yüzeysel bir ilişki kurduğu hep söylenir. O yüzden ilginç yani çok son derece zaten Nevi aslında minasır bir, bir yönetmen olduğunu biliyoruz. Ee, bu konuda da böyle bir tip. Ee, Cafe Society'de, e, hani Society'de ortalama eleştiriler aldı. Ee, ama bir açılış filmi olarak tabii ki çok risksiz bir filmdi. Evet. Genel olarak da aslında şey e, şaşırtıcı bir açılış filmi olmadı. Daha önce de e, zaten Midnight in Paris en son galiba açılış filmi olmuştu Cannes'da. Geçtiğimiz yıl Irrational Man yarışma dışı gösterilmişti yine o dayalından. Yani o filmlerini yarışmaya sokmuyor ama hani bir şekilde kanın, her yıl kanda son filmi premier yapan biri haline dönüştü aslında gittikçe. <gülüyor> Böyle bir durum. Evet. Ee, yarışma ilk olarak aslında şeyle, Stay in Vertical'la açıldı. 12'sinde. Stay ee, Sabah sekiz buçukta daha e, yani kan da işler şöyle oluyor tabi e, basın gösterimleri filmlerin premier yapacaklarından bir gece önce e, akşam yapılıyor ve e, basın ufaktan e, o film hakkında homurdanmaya ertesi gün sabahından başlıyor işte reviewlar düşüyor ve bir anda işte hani az önce bahsettiğim o günün gündemine dönüşme hali başlıyor eğer film iyi ise hemen kulisler başlıyor işte o filme bilet olmayanlar işte uzun böyle last minute e, ...kuyruklarına giriyor falan... ...böyle bir şey, e, kasırga dönmeye başlıyor. Ya da film gerçekten çok kötüyse de ...o da büyük bir olay oluyor... ...ve o da merak edildiği için izlenir... ...ve üzerine kötücül yorumlar yapılır bir hale geliyor. E, Stain Vertical'da... E, ...daha ilk günlerde olması nedeniyle zaten... E, ...çok şey... E, e, ...ortalama... ...sesler çıkardı aslında. E, oldukça ilginç bir film olmasına rağmen... ...henüz çok büyük bir kalabalık olmadığı için... ...festivalin ilk günlerinde orada... Herkes merakla bir akın etti. Ben filmi gece premierinde izledim. Alan, Alan Giredo ve işte başrol oyuncuları falan da premierdeydi tabii ki. Oradaki seremoni falan işte o klasik gördüğümüz kırmızalı seremonisi tabii çok eğlenceli. Çok büyük bir destek oluyor filmin yönetmeni ve oyuncuları için. İşte dakikalarca alkışlar bilmem neler falan falan Filmden sonra da özellikle film... Ortak bir duygu yaratırsa ve böyle hani crowd pleaser dediğimiz filmlerden biriyse özellikle ki bu yıl bolca vardı onlardan. İşte kaç dakika alkışlanması bir ölçüt oluyor. Hani film işte 20 dakika alkışlandı, 17 dakika işte 24 dakika işte yeni rekor kırdı falan gibi olaylar. Staying Vertical onlardan biri olamadı tabii ki çünkü <gülüyor> biraz zor ve ilginç bir film. Hı <gülüyor> hı. Ee, hani çok fazla detay vermek istemiyorum ee, filmi çünkü spoiler etmeden anlatmak neredeyse mümkün değil ama şöyle bir şey söyleyebilirim ki ee, bu e, Luconie Dulac du sanırım ben Fransızca olmadığı için çok e, korkunç bir biçimde telaffuz ediyor olabilirim şu anda <gülüyor> ama e, Stranger by the Lake filmi e, bir önceki filmi e, izleyenler ve onun yarattığı şoku e, takip edenler e, Staying Vertical'dan da memnun kalabilir aslında yine çünkü e, son derece uçlarda gezinen bir hikaye ve e, tamamen e, kayıp bir rejiye sahip Staying Vertical'ın Yarışma için çok iddialı olduğunu düşünmüyorum açıkçası çünkü hani başta değinmedim aslında ama jüri bu yıl çok ilginç bir jüri hani George Miller'ın başkanlığında bol oyunculuğu ve birkaç genç yönetmenin olduğu aynı zamanda ama gerçekten best benzemez dediklerinin işte daha çoğunlukta olduğu bir jüri. E, o yüzden e, herkes bir yandan da şeyi e, tabii ki festival zamanı konuşuyor. İşte bu, bu filme jüriden bir şey çıkar mı? Jüri bunu sevmez. Jüri buna bayılır falan gibi. Genelde de başkan özelinden hep bu iddialar döner. Ben e, Stain Vertical'ın çıkışında koridorda garip bir biçimde George Miller'la karşılaştım. <gülüyor> ve e, yani çok fazla yüzü gülüyordu ama hani e, film biraz şok edici e, bir film ve öyle de Bitiyor finale kadar. <gülüyor> o yüzden de hani olabilir bu duygu ama... hani ...benim gördüğüm en net izlenim... ...direkt George Miller'ın yüzünden oldu. Staying Vertical <gülüyor> özelinde. E, ama ben açıkçası çok e, büyük bir şey olmadığı sürece... ...ödülsüz ayrılacağını düşünüyorum. Evet. Filmin. E, yani Staying ile ilgili aşağı ...bunları söyleyebilirim aslında. E, ben filme çok bayıldığımı söyleyemeyeceğim. E, çünkü e, aşırılıklar bana göre sinemada... Ee, yani tabii ki neye göre aşırılık olduğunu da Ayza tartışmak lazım ama e, bir, e, bir aşırılıklar söyleniydi Staying Vertical ve bana göre e, makul ölçüde kullanılmadıkları sürece e, bazen çok yerleştirme durabiliyor bu, bu tipte şeyler. Bence onun bir örneğiydi Staying Vertical. Yani hı hı. hayranlarını gerçekten e, kendime düşman etmek istemem çünkü <gülüyor> festivalde de çok seven bazı arkadaşlarım tarafından baya bir hezimet uğratılıp çünkü ben şey Stranger by the Lake'i de çok sevmem açıkçası ama hmm. yani ilginç ilginç bir film kesinlikle aslında bakılmaya değer ama çok zorlayıcı birkaç kaç sahne olduğunu ve kesinlikle herkese göre olmadığını ee, söylemek isterim özellikle bir doğum sahnesi var ki hani baya canlı bir doğum izliyoruz zaten evet. çok konuşuldu festival zamanında bu bir spoiler sayılmaz <gülüyor> ee, yani daha daha büyük olaylar da var filmin içinde gerçekten kendimi tutuyorum bu noktada. Peki. <gülüyor> ee, Chris DePio'nun e, e, şeyi var Sierra Nevada'sı vardı yine ilk gün. Ee, Bay Lazarescu'nun ölümüyle en çok e, biliyoruz yönetmeni. Roman yönetmen ve e, aslında e, genel olarak da bu yıl Romanya sinemasının yılıydı diyebilirim yarışma için. Ee, iki film var çünkü Romanya'dan ve ikisi de benim de şahsen favorilerimden e, oldu. Sierra Nevada e, 175 dakikalık aslında bayağı böyle e, uzun ve... E, bazlarına göre de zorlayıcı olabilecek bir film. ama hani bu hikayesi ya da anlatım biçimi yüzünden değil bu zorlayıcı tamam süresi süre hani yüzünden. ama bana kalırsa akıp giden bir hikaye. Çünkü bir kalabalık bir ailenin baba ölümü sonrasındaki aile üyelerinin bir araya gelişinde geçen, tek günde geçen bir hikaye ve ailenin her üyesini kendi açısından duruma baktığı ya da kendi aralarındaki ilişkideki gelişmeleri takip eden de bir hikayesi var. Ben en çok şunu takdir ettim filmde açıkçası. Pui zaten şey konusunda çok usta bir adam. Dar alana sıkışıp oradan muazzam bir reji çıkarma konusunda. Bu filmde de yine öyle bir şey var. Çünkü oldukça küçük olduğunu tahmin ettiğim bir evin içinde geçiyor film. Yani maksimum 100-120 metrekare falan olduğunu söyleyebilirim o evin. Neredeyse tamamı burada geçen bir filmde inanılmaz bir ritme sahip bir reji takip ediyoruz ve e, tüm karakterlerden bir an bile kopmadan o evin içinde vakit geçiriyoruz aslında o evdeki aslında misafirlerden ya da aileden biri gibi izliyoruz işi o yüzden çok etkileyici olduğunu söyleyebilirim hı hı. E, filmin de duygusu epey yüksek e, çok komik ya da çok hüzünlü pek çok sahneye sahip e, ve tam olarak bir e, kalabalık aile e, filmi aslında hani o yüzden de e, kend, yani biyografik bağlılık kurabilecek sayıcıyı de ekstra tatmin edecek bir film. E, aslında de bu filmi şöyle ortaya çıkarmış. E, kendi babasını kaybetmiş e, yakın zamanda. E, ve evet. o sırada başka bir filmin hazırlıkları içindeyken e, o kadar hayatını etki eden tabii ki bir olay olmuş ki bu. E, aslında bunun filmini çekmek is istemiş. E, ve e, böyle bir film ortaya çıkarmış. Ee, o yüzden ana karakter de biraz babanın büyük oğlu gibi zaten filmde. Sanırım orada bir otobiyografik durum da söz konusu filmde. Ee, ilk, gün, i̇lk gün gösterildi film ve genel olarak da e, hani son güne kadar favorilerden biri olarak devam ediyordu yoluna. Bakalım göreceğiz ödül alıp almayacağını ama ben kesinlikle bir ödül alacağını düşünüyorum. Hani Grand Prix olabilir ya da e, hani bir ensemble cast ödülü olsa kesinlikle tüm oyuncuları hak ediyor bence ödülü. Evet. Ama hani ya jüri büyük ya jüri özel ödülü gibi bir şey. Hatta bir ihtimal altın de olabilir. Bir ödül alacağını düşünüyorum ben. Anladım. Ee, bu sene Romanya yönetmenlerin çok fazla yer aldığını, Romanyalı yönetmenlerin çok fazla yer aldığını söylemiştik. Diğer Romanya filmiyle devam edebilir miyiz? Olur tabii. Christian Munci'nin filmi var bir de. Graduation e, filmi. Bu da e, iki gün önce 19'unda gösterildi aslında. E, o da e, işte ay e 3 hafta iki günde daha önce Altın palmiye kazanmış bir yönetmenin e, gayet tecrübeli bir yönetmenin son filmi. E, yine bir aile e, hikayesi e, filmin merkezinde. E, bu kez e, bir gece tacize uğra, uğramış bir kızı e, olan bir babanın e, verdiği mücadele üzerinden aslında. Ama hani ee, anne baba ve kızdan oluşan bir ailenin kendi aralarında da yani özellikle babanın merkezindeyiz ama kendi içlerinde de kendi hikayeleri akıp gidiyor. Ee, filmde e, hani dediğim gibi babayı takip ediyoruz ve onun hayatı içinde aslında onun bakış açısından ilerlediğimiz için ee, hani babanın gizli ilişkisi işte e, doktor kendisi aynı zamanda işte e, hastalarıyla olan ilişkisi ama daha çok kızıyla ve kızının e, mezuniyetine doğru giden süreçle ilgili e, okuluyla ilgili falan e, verdiği mücadele ve yaptığı bir takım usulsüz işler ve genel olarak da işte Romanya'daki aile yapısının içindeki iki yüzlülükler ve e, buna bağlı sosyal durum <gülüyor> saptamaları <gülüyor> üzerinden akıp giden bir film son derece sağlam ben çok beğendim bu, bu da benim favorilerimden biri genel olarak da herkes beğendi işte kanlı günlük çıkan yayınlardan biri olan screen değil de bir jüri işte şey vardır meşhur ...jüri tablosu bütün eleştirmenlerin önemli eleştirmenlerin yıldız verdiği işte o da biraz aslında ipucu verir ödül törenine dair Oradan üç ortalama almıştı, dört üzerinden graduation ve Hı -hı. yani yine ödüllerden biri çıkacak gibi, yani senaryo ya da yine dediğim gibi jüri özel ödülü falan gibi bir şey konuşuluyordu. Evet, Romanyalı ee, iki yönetmendi, o zaman bu sene festivalden ellerinde ödülle ayrılacaklar. Aynen öyle, aynen öyle bence. Yani benim tahminim o yönde. Çok da hak ediyorlar zaten bunu. Evet. Bir diğer film de aslında Romanya bağlantısı üzerinden geçebileceğim bir film. Aslında bir Alman filmi ve festivalin şimdilik en büyük favorisi aslında ama Romanya'da geçiyor o film. Garip <gülüyor> bir biçimde. Tony Erdman Alman yönetmen Marenade'nin son filmi ve bu yıl işte 3 tane yalnızca kadın yönetmen var aslında yarışmada ama bana sorarsanız üçü de yani zaten iyi yönetmenler ama üçü arasından en güçlüsü Marenade bu yıl görünüyor. O da az önce bahsettiğim bu jüri tablosundan, yıldız tablosundan 4 üzerinden 8, şey 3.8 yıldız alarak, böyle bir ortalama alarak aslında kanda böyle inanılmaz bir rekor kırdı. Çünkü hani kimse böyle bir şey görmemiş uzun yıllardır Cannes'da. Herkes çok sevdi filmi. Ama bence filmin bu kadar sevilmesinin altında yatan şey filmin olağanüstü bir sinema Şaheseri olmasından çok herkesin ihtiyaç duyduğu, özellikle bu yıl yarışmada ve genel olarak yarışmalarda kandaki filmler arasında görmeye alışık olmadığı tarzda akıp giden çok gündelik ve e, gayet e, hani doğal akışında ilerleyen bir film olması. Çünkü herhangi bir e, kasıntı ya da özel bir e, rezy e, hakimiyetinden ziyade televizyonda bile neredeyse görebileceğimiz bir televizyon filmi ya da televizyon dizisi gibi e, akıp giden bir reji tercih etmiş de Çünkü anlatımı o destekliyor. Bence de bu zaten çok önemli bir reji hamlesi. E, o da filmde çok etkileyici bir e, yer tutuyor. Bu <gülüyor> film de yine 3 saate yakın. Çünkü bu yıl kanda böyle bir durum oldu. Çok garip bir biçimde yarışmadaki filmlerin özellikle çoğu 2 saatin üstünde. Ee, bu film de yine 2 saat 40, 45 dakikaya yakın ve bana sorarsanız mesela şöyle bir hissi var benim e, hanemde. Sanki böyle 6 bölümden oluşan bir HBO dramedisi izliyorum gibi bir hisle izledim ben filmi. Evet. Ee, çok öyle bir film ama özellikle oyuncu performansları ve e, hikayesiyle çok tatlı akıp giden bir film. Bir baba kız ilişkisi yine. Merkezde e, ve baba e, kızını ziyarete gidiyor çok da ilgili olmadığı kızını e, bir iş gezisinde ziyaretine gidiyor e, sürpriz bir biçimde ve e, orada yaşadıkları e, husumet üzerinden e, baba bir alternatif karakter yaratıyor Tony Erdman adlı baya böyle takma dişli garip bir tip ve hı hı. E, kızın hayatını e, tabiri caizse trollüyor aslında <gülüyor> <gülüyor> bir anlamda e, bir baba kız trolü hikayesi izliyoruz Tony Erdman'da. Hı hı. E, ...oyuncu performansları çok iyi... ...yani aslında hani Cannes'da bu... ...bir ödül alan bir başka ödülü alamıyor... ...muhabbeti olmasaydı... ...hem evet. oyuncuların hem de büyük ödüllerden birini... ...alma olasılığı yüksek olabilirdi bence... Evet. ...ama oyuncu ödülüyle... ...bırakmazlar gibi geliyor bana... ...büyük ödüllerden biri ne alabilir gibi geliyor... ...Tony Ayrtman... <gülüyor> e, ...bunlar dışında... ya yani ...bunlar aslında festivalin bu üçü... ...bu üç film e, evet. favorileri... ...gibi görünüyor şu anda... Herkesin üzerinde genel olarak birlik ettiği filmler ve hani hem Yıldız Tablosu'nda hem kulislerde de en çok sevilen filmler bunlar oldu. Bir de böyle daha ortalama ya da ortalamanın üstünde yine sevilen filmler var. <Gülüyor> Örneğin Ken Loach'un I, Daniel evet. Blake'i. Ken Loach şu anda şeyi kırmış durumda. En çok yarışmaya film sokmuş yönetmen rekorunu 13. filmi yarışmadaki ee, ve yine bildiğimiz Ken Loach aslında yani çok eğlenceli tabii. Woody Allen gibi yani bir Woody Allen filmi izlemek gibi bir Ken Loach filminde de ne izleyeceğinizi aslında aşağı yukarı biliyor oluyorsunuz. Ee, yine bir e, işçi sınıfı hikayesi tabii ki ve yine e, oradan bir yerden e, e, Britanya'daki bir sağlık e, sistemi problemini didikleyen bir hikaye. <gülüyor> e, son derece... E, Sağlam, çok iyi yazılmış, gayet iyi ilerleyen, e, harika oyuncu performanslarına sırtını yaslamış ve çok da temiz çekilmiş bir film aslında. I Daniel Blake. E, benim şöyle bir itirazım var sadece filme. E, i̇lk bir saat neredeyse sorunsuz büyük bir zevkle iz, izledim filmin a, filmi ama hani son yarım saat te doğru biraz fazla e, böyle melodram eğilimleri göstermeye başlıyor hikaye. Ve orada biraz maalesef ki hani Türkiye'den e, biri olmanın da bir dezavantajıyla <gülüyor> Yeşilçam fazlası bünyemizdeki e, bana orada sirayet ettiği için e, maalesef hani biraz böyle e, böylesi melodrama karnım tok Hı -hı. E, hissiyle izledim filmin geri kalanını. O yüzden o melodram hamlesini sevmedim ben filmde. Çünkü gerçekten hani olay böyle bir pavyon, pavyona düşmek falan gibi bir noktaya varınca beni kaybetti. Ee, ve yani finale doğru da hatta finalde de o melodram takip ediyor bizi. Hı hı. Ama hı hı. E, ama yine hem bu dediğim eleştirmenler jürisinden hem de genel olarak seyirciden inanılmaz bir ilgi gördü film. E, şu ana kadar yarışmada da en çok alkış alan film film e, sıralamasında Tony Erdman'la birlikte başı çekiyor. Çok Hı. uzun süre alkışlandı. Çok sevildi. Ee, yine başrol oyuncuları e, çok çok iyi. E, belki en iyi erkek oyuncu ödülü çıkabilir e, gibi düşünüyorum. I Daniel Blake'e. Evet. Ya da yine özel bir ödül. Bunlar e, ortalamanın üstünde yine e, sevilen filmler Aynen. olarak. E, peki Hayal Kırıklığı yaratan özellikle sizde o filmleri de ne miyiz? Hayal Kırıklığı bu yıl oldukça fazla <gülüyor> var e, yarışmada. Yani birkaç film, özellikle de Champagne'in filmi yani e, inanılmaz reaksiyonlar aldı. Xavier e, Dolan'ın aslında çok merak edilen son filmi var. E, It's Only the End of the World. E, film merakla bekleniyordu. İşte özellikle oyuncu kadrosunda işte Vincent Cassel, Marion Cotillard, Marion Cotillard. işte evet. Natalie e, Bay falan gibi isimler. Lia Seydoux filan. Ee, çok büyük beklenti tabi yaratıldı. Altıncı filmi gencecik işte Zavier Dolayan'ın falan işte 26 yaşında bir yönetmen ee, yine yarışmada en son geldiğinde Godard'la birlikte büyük ödül paylaştı falan falan Bir sürü beklenti ve coşku. Seveni kadar tabi Nefret Adem'de var biliyorsunuz. Ben de şahsen e, hiçbir şekilde bir fanı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, ironik bir biçimde 19 Mayıs Gençlik ve <gülüyor> Spor Bayramı günü gösterilen e, bu genç yönetmenin filmi de ee, maalesef ki korkunç e, bir reaksiyon aldı seyirciden hmm. ee, öncelikle basın gösteriminde yuhalandı zaten bir gece önce ve o yuhalanma hikayesi e, büyüdü büyüdü ertesi gün bütün gün konuşuldu ama yine de benim kanda gördüğüm bu yılki en uzun e, kuyruk ee, yine bu filmin önünde vardı. Çünkü hani çok merak ediyor herkes. Tabii skandalı da çok seven bir yer olduğu için kan. Evet. Hani kötü bir film, kötü bir yorum aldıklarında da insanlar eşit derecede merak ediyor onu. Evet, bu da bir reklam ee, oluyor aynı zamanda film için. Aynen öyle. Bir de bu yuhalanma geleneği aslında çok karşı çıkanlar da var bu duruma. Hani çok saygısızca bulanlar ama yani bana sorarsanız alkışlamak kadar eşit bir reaksiyon gösterisi çünkü hani orada filmini çok sevdiği filmlerini çok sevdiği bir yönetmene karşı dev bir hayal kırıklığı besliyor oluyor o kişi evet. <gülüyor> ve yani hani böyle bu sesleri bir anda salonu basabiliyor <gülüyor> e, bu filmde de öyle oldu e, bir tiyatro metni uyarlaması It's Only the End of the World ve e, maalesef bana sorarsanız çok kof bir uyarlama yani böyle e, işlenmemiş sanki böyle ilk draftı senaryonun e, ilk kayda girilmiş gibi duran e, bir e, zayıflığı var senaryonun çok e, m, şey e, derinliksiz buldum ben açıkçası Bir de Fransız Ozu'nun e, Kires Kire veda Vakti filmini daha önce görmüş ve sevmiş e, seyirci için mesela bence bir tekrar aynı zamanda Hı -hı. çünkü neredeyse birebir aynı hikaye. Tabii bir yani tiyatro uyarlaması olduğu için bütün bunları da göz ardı ederek baktığımızda. Ortada şöyle bir durum var. Dolan'ın çok sevdiği bu video klip estetiği burada artık inanılmaz bir boyuta ulaşmış durumda ve jenerikten itibaren film içinde dört tane video klip izliyoruz. Ya yani bildiğimiz anlamda bir video evet. klip neredeyse. Ve bu da tabii biraz yorucu çünkü hikaye ağır dram bir hikayede biraz işi bölüyor açıkçası. Duyguyu bölüyor ve hiçbir şeyde hizmet etmiyor aslına bakarsanız bir takım estetik. Hipster eğilimleri evet. <gülüyor> takip etmek dışında. <gülüyor> ee, ve yani oyuncu performansları ve oyuncu rejisi özellikle yani bence inanılmaz e, bir noktadaydı. Çok korkunçtu. E, Marion Cotillard dahil olmak üzere herkes ya, bence kariyerlerin en zayıf performanslarını sergiliyordu. Çünkü aksi pek <gülüyor> mümkün. Olamazmış zaten. Hani biraz böyle kendini rezil etme, karşısındaki adına utanma durumunu birkaç anda yaşadım gerçekten. Ve bunu abartmadan söylüyorum. <gülüyor> ee, ama yani çok büyük bir kemik hayran kitlesi olduğu için sevenleri de olabilir diye düşünüyorum. Evet. Yine de festivalin en kötü filmi olamadı kendisi. Çünkü tam oraya doğru oynarken bir sonraki gün 20'sinde e, Champagne'in The Last Phase'i gösterildi. Evet. Ve <gülüyor> <gülüyor> e, iş orada koptu diyebilirim. Ee, ben maalesef ki hiç uyumu olmamakla birlikte e, filme yarıda bırakmak zorunda kaldım. E, çıktım ben yarım saatinde filmin. Çünkü e, böyle bir şey izlemedim yani uzun süredir hayatımda. Şampan ee, e, benim bildiğim ve yani hepimizin de bildiği gibi kötü bir yönetmen değildir aslında. Hani bu beşinci yönetmenlik denemesi ve hani e, en son Into the Wild benim yani çok sevdiğim filmlerden biri oldu. Genel olarak da harika eleştiriler alan filmlerden biri oldu. Daha önce yarışmada iki kez filmi yarışmış bir yönetmen, Kanda Shompun. Daha önce Jüri'de yer almış bir yönetmen ve hani e, muhtemelen de e, ön seçicilerin e, çoğunun <gülüyor> filmi izlemediğini düşünüyorum yani herkes de öyle düşünüyor çünkü e, <gülüyor> yani sadece bir güven karşılığında alınmış film evet. yarışmaya gibi görünüyor çünkü Charles Theron, Javier, Javier Bardem işte Jean Reno falan gibi bir kastı olan ve kocaman bir e, film olan aslında The Last evet. Face gerçek anlamda bir e, trash dediğimiz e, bir aslında tatlı bir çöp e, festival <gülüyor> ortalarına <yerine gülüyor> düştü <gülüyor> Ee, yani film komik hani o kadar fena ki çok komik noktasında. Daha hani açılış zeneriğinden önce ekrana gelen yazılarda işte bu böyle işte korkunç brutal bir savaşın ortasında bir aşkın hikayesi bir adam ve bir kadın arasında filan gibi bir yazı geliyor ekrana ve artık o bir adam ve bir kadın kısmında salondakiler güldü. Çünkü hani neredeyse ırkçı bir şey yani hani film gerçekten Sudan'da çok korkunç bir savaşın ortasında o savaşı fon haline getirerek iki beyaz Amerikalı'nın aşk hikayesi üzerinden bir dram yaratma çabası içinde. Bu da tabii ki korkunç bir biçimde geri tepti. Aşırı cheesy böyle diyaloglarını filan bir kenara bırakıyorum. Reji de bir felaket. Yani savaş, savaşı takip ettiği kısımlarda özellikle benim görebildiğim kadarıyla tabii bunları hepsini söylüyorum. Champagne bayağı çuvallamış durumda. Böyle bir hani Türk dizisi ee, hareketli kamerasıyla Hı -hı. E, hani garip zoom inzumatlar zoom ve sürekli hani taklalar atan kamerayla e, savaş sahneleri çekmek gibi bir handikapa düşmüş olduğunu görmek üzücü şampiyonun. E, ve çok korkunç tabii ki yorumlar aldı. Yine bir yuhalanma hadisesi tabii ki basın gösteriminde Hatta e, normal Lumière'deki e, ön gösteriminde de oldu aynı şey. Benim bulunduğum salonda olmuş. Daha doğrusu ben çıktıktan sonra. Hı -hı. E, ve e, Şimdilik en kötü eleştiriler alan film ve bu bahsettiğim jüri, eleştirmenler jürisinde de yine bir rekor kırdı. E, bu da en düşük yıldız rekoru. Maalesef ortalaması 4 üzerinden 0.2 e, filmin. <gülüyor> e, tüm eleştirmenler 0 vermiş filme. iki eleştirmenler 1 vermiş. Çünkü gerçekten olacak iş değil. soruldu bu basın gösteriminde ertesi gün. E, hani ne düşündüğü bu eleştiriler hakkında. O da hani benim filmle işim bitti. Hani bundan sonrası artık e, bu filmi izleyenlerle e, nasıl bir bağ kurduklarına bağlı. Ben filmimin arkasında falan dedi ama hani o, yüzü tam anlamıyla sirke sat, satan evet. bir manzarayla bunları söylüyordu. Hani Genel olarak da ekibin mutsuzluğu böyle görülmeyecek gibi değildi. Zaten Charlie Staran'la da şampan işte yakın zamanda ayrılmış bir buçuk yıllık bu film çekimleri sırasında başlayan bir ilişkinin e, taze ayrılmış iki ismiydi ve ikisi de aralarında hep mesafe tutarak ve oldukça mutsuz görünerek ...sürdürdüğü kan, kandaki mevcudiyetlerini. Hı hı. Ee, yani yarışma cürüsünde tabii ki... E, ...feci şekilde kayıtsız kalacağını düşündüğüm bir film. Yani büyük bir biçimde dalga geçiliyor şu anda filmle kanda. Ee, böyle bir hani en büyük hayal kırıklıkları... ...bu ikisi diyebilirim ama mesela şey de... ...zayıf bulunan filmlerden biri oldu. Alma Dover'ın son filmi Hülyeta. Ee, açıkçası ben de yani hiçbir şekilde sevemedim filmi. Hı hı. Ve sevenleri oldu tabii ki ama yine bir yani... E, tipik bir Almodovar filmi her şeyle. Ama melodram dozajı yine böyle bir, bir garip ve e, hani çok da sanki böyle şey gibi Almodovar'ı çok seven bir yönetmen e, bir Almodovar filmi çekmek istemiş gibi. Ki bir önceki filmi I Am So de hani bence korkunç derecede e, kötüydü. O komedi filmleri çektiği dönemine e, göndermeler yapan. E, bu da artık böyle hani bir emeklilik e, ilanı gibi bir filmdi bence. Hani Almodovar'dan beklenmeyecek bir düzeydeydi. Evet. Andrea Arnold'un American Honey'si de pek sevilmedi. Shiloh Buff'un başrolünde oynadığı bir iki Hı -hı. buçuk iki saat kırk dakikalık hatta o da bir böyle epik bir yol filmi. Ee, ama epikliği tamamen şeyden geliyor aslında. Uzun ve tek bir tema etrafında şekillenmesinden. Çünkü hani genç bir kadının e, kalabalık bir e, grup içerisinde varoluş mücadelesi gibi aslında kısaca özetleyebiliriz. Görüntü yönetimi inanılmaz. Dördü üç çekilmiş bir film aynı zamanda. Yine Ar Andre Arnold'un bir önceki film Woodring Heights gibi. Ben filmi sevdim ama büyük bir azınlığa dahil oldum ben. Çünkü film yani genel olarak bayağı bir hayal kırıklığı yarattı. Ama hani rejisi, görüntü yönetimi, oyuncu performansları bence son derece sağlam. Biraz Spring Breakers'a benziyor Harmony Corrie'nin. Ama ondan da iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Yine de hayal kırıklıklarından biriydi. Bruno Dumont'un malût yine hayal kırıklıkları arasındaydı. Yani çok sevilmedi. Ee, Jeff Nichols'ın Berlin'de e, Midnight Special yarışmadaydı Jeff Nichols'ın biliyorsunuz. Sonradan gösterme de girdi. Ee, Kanada son filmini yetiştirdi Loving'i. Ve Loving de e, yine böyle ortalama çok m, bayılmadı herkes. Ortalama eleştiriler aldı. Ben de biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Çünkü Jeff Nichols benim bayıldığım genç yönetmenlerden biri. E, ve çok formül hatta biraz Oscar formülüne uygun ee, bir hikaye <gülüyor> ve öyle de bir reji ee, yine çok sevilmedi ama oyuncu performansları baya parlak ama bu yılın sanki böyle 12 Years a Slave gibi e, bir film zaten e, Amerika'da da Kasım ayında göstermeye gelecek ve Oscar hani biraz paketi, e, ne sahip olacak filmler yani Kandam bu yıl Oscar'a rahatlıkla gidebilecek filmlerden biri aslında yabancı film Oscar'larına aday olabilecek filmlerle birlikte ee, ki Tony Erdman bunlardan biri ee, Chamuk Parkın e, filmi Hand, Handmade'nin e, yine aslında biraz sevilen filmlerden biri oldu. Chamuk Parkın yine o oyunlu. Dünyasının o bol böyle twistli dünyasının bir parçası film. Yine 2 saat e, 40 dakikaya yakın e, bir film. E, aslında biraz şey beklenmedik bir lezbiyen gerilimi gibi özetleyebiliriz filmi. Ama harika bir e, hikaye var. Epey oyunbaz bir hikaye. 3 bölümden oluşan e, bir dönem filmi. E, ama işte hani hayranlarının özellikle mutlu olacağı bir film. Ben çok bayılmamakla birlikte gayet temiz buldum tabii ki. Çok iyi çekilmiş, harika bir rejil, çok iyi bir görüntü yönetimi, harika bir sanat yönetimi ve gayet düzgün akan bir film. Kimi böyle aşırılıkları göze batsa da ortalamanın üstüydü. Jarmusch'un Patterson'ı var tabii ki. Yine çok merak edilen filmlerden biri. Evet. Çok sevildi. Eleştirmenler ortalaması 4 üzerinden üç buçuk. Ee, çok dingin, Adam Driver'ı başrole taşıyan, böyle çok dingin, çok sade ee, bir film. E, kendine has şiirler yazan bir otobüs şoförünün hikayesini takip ediyoruz Patterson'da. E, ve böyle pazartesi, salı, çarşamba diye bir haftayı tamamlıyoruz. E, öyle bir anlatım seçmiş Carmuş. Evet. E, e, yine Carmuş dünyasına ait bir sürü... E, Simgeler ve e, onun sinemasına ait dil mevcut olsa da biraz daha onun böyle kapalı filmlerinden biri. Ee, Aynı yani zamanda e, Jim Jarmusch'un e, yönettiği bir belgesel de sanıyorum bu yıl yarışma dışı olarak Hı -hı. gösterildi Cannes'da. Aynen, Gimme Danger gece yarısı seansında gösterildi. Ee, evet, bir müzik belgeseli yine çok sevildi. Ee, Iggy Pop belgeseli aslında. Evet. Ee, çok sevildi. Ee, gayet iyi eleştiriler aldı o da. Hatta şunu bile duydum. Keşke Patterson'ın yerine hani bu yarışmada Hı -hı. olsaymış falan Hı -hı. gibi. Ee, gayet tatlı. Yani Carmichael'ın bayağı üretken olduğu bir yıl. Ve evet. hani şeyi görmek çok güzel aslında. Hani çok sevdiğiniz, takip ettiğiniz yönetmenlerin artık olgunluk döneminde hani o bütün o gösterişçi çabalarını bir kenara bırakıp sadece anlatmak istedikleri hikayenin peşinden gittiği, çok sade ee, bir şey izlemek çok iyi geliyor bana açıkçası. Patterson onlardan biriydi. Ben benzer bir şeyi aslında Olivia Assayas'ın Personal Chopper'u için de söyleyebilirim ama o da mesela yine ilk yuhalanan filmiydi bu yılkanın. Olivia Assayas'tan hani beklenmeyecek bir film belli e, yönlerden. Ama biraz hani bir önceki filmi Clause of Sills Maria'yı takip eden bir film. Yine hı hı. Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu ve yine Kristen Stewart'ın çok ünlü bir yıldızın e, asistanı olduğu işte kişisel alışveriş e, asistanı gibi bir şey. E, çantacısı aslında <gülüyor> diyebiliriz neredeyse. Onun için alışveriş yapan elemanı. E, ikiz kardeşini kaybeden e, bitip Kristen Stewart ve e, yani yakın bir zamanda ve onun hayaletiyle Yaşamaya başlıyor, hayaleti ona görünmeye başlıyor ve ondan sonra gittikçe karanlıklaşan bir atmosferde devam ediyor hikaye. Birkaç evet. açıdan zorlayıcı ve kötü bulundu genel olarak. Ben de açıkçası pek hoşlanmadım. Bu hayaleti daha filmin henüz başlarında gördüğümüz için spoiler olmadığını düşünüyorum. <Gülüyor> hayaleti <Gülüyor> fiziksel olarak görüyor olmak yani bir CGI marifetiyle ki bayağı da kötü bir CGI olduğunu söyleyebilirim. Ee, o biraz işin tadını bozmuş bana sorarsanız. Bir de böyle uzun 20 dakikalık bir e, tekstin yani böyle bir mesajlaşma sahnesi var. Çok uzun akıp giden bir trenin içinde. <gülüyor> ee, o, o da çok yorucu ve böyle biraz da kötüydü açıkçası. Çünkü hani o, yani diyaloglar falan çok zayıftı beklenmeyecek bir biçimde. Ee, yani bir iki böyle göze batan e, şeyi var filmin. Ama yine de bence ele aldığı hikaye son derece asayas bir halde. <gülüyor> Anlatan hmm. ve yönetmenin çok tipik bir filmiydi. Ama yani bayağı sevilmeyen filmlerden biri oldu. Ee, hani tüm filmleri hızlı hızlı kısaca anlatmak istedim ama... E, hmm. Hani Nicholas Winding Refn'in e, Neon Demon'ı yine çok merak edilen filmlerden biriydi. <gülüyor> e, o da son günlere yakın gösterildi. E, yine bir aşırılıklar söylene... Yine e, bir grubun hiçbir şekilde sevmediği, dev itirazlar ettiği bir film. Ama Refn'in sadık hayranlarının bayıldığı bir film oldu yine. E, Drive'dan çok e, hani Only God Forgives'e dünya olarak yakın bir film. Ve hikayenin hani kopukluğu anlamında da öyle bir hikaye. Modeller dünyasında geçen bir gerilim. Hafiften de Showgirls esintili bir film aslında. Ama bence yani hani tam bir tasarım harikası böyle bir ya ben şey yazdım zaten filmden çıkınca da hani böyle hipsterlara artbooklar dolusu malzeme barındıran bir <gülüyor> film böyle inanılmaz fazla görsel e, aşırılık e, söz konusu filmde. Hmm. E, zaten e, yani benim açıkçası biraz artık dünya sinemasında gö görmeyi istediğim ve ilgilendiğim şeyde biraz bu hikayi yani hikaye sineması ile ilgili artık yapılabilecek şeylerin hepsinin yapıldığını artık yönetmen marifetleri izlemek gerektiğini düşünüyorum ben. Ve Refn'in bu filmi biraz öyle bir film ki ben hayranlarından biri değilimdir. Hatta Drive'ı pek sevmediğimi söyleyebilirim mesela ya da önceki filmlerini Bronson'u e, Pusher serisini. Ama mesela e, Neon Demon son derece ilginç e, görsel tercihleri ve e, hikayesine yaklaşma biçimi açısından da hani senaryosunun yüzeyserliğini bir kenara bırakırsak oldukça ilginç bir film olduğunu düşünüyorum. Ben bayağı hoşlandım seyir zevki açısından. Ama özellikle son yarım saati itibariyle salonu inanılmaz zorlayan bir film oldu. Hatta kahkahalar filan başladı. Kimi gergin anlarda. Yani hiçbir evet. şekilde ucunu açık etmek istemem hikayenin ama ee, hani epey kanlı e, bir hale dönüşüyor film ve çok eğlenceli evet. ee, İranlı yönetmen İki filmi göremedim Evet biliyorum ee, yok ölmemiş olayım sizde e, iki filmi göremedim bu yıl yarışmadan yalnızca son gündeki iki filmi e, Paul Verhoeven'ın seneler sonra dönüş yaptığı El, Isabelle Luper'in başrolünü oynadığı ee, ve e, Aşkar Faraday'ın The Sal e, Salesman'ını göremedim. Evet ben de tam onu soracaktım aslında. İran yönetmenin filmini Evet Aşkar Faraday'ı göremedim e, maalesef. İşte o son gün e, gösterildi. Yarışmanın son filmi. Zaten e, line-up'a da en son dahil olan film de o. E, takip ettiğim kadarıyla e, ortalamanın üzerinde eleştiriler aldı. E, bir grup Hani Le Passe'den çok daha iyi buluyor ama işte As ya da About Ellie'den daha hani zayıf buluyor. Bir grup işte en iyi filmi diyor falan. Ama genel olarak hani ortalamanın üstünde eleştiriler aldı. Bir de şöyle bir tahmin var. İşte bu henüz line-up'lar açıklanmadan ya da açıklandıktan hemen sonra ya da yarışma başladığında hep dönem dönem. E, biliyorsunuz bir iddia şöleni dönüyor internette ve bahisler. Orada bahisleri her yıl tutan hatta kış uykusu henüz e, kanda gösterilmeden bu yıl altı paramiyeyi kış uykusu alacak... ...diyen bir blogger var... ...o <gülüyor> mesela bu yıl Oscar Faraday'ın... ...altın palmiyeyi alacağını söylüyor... Baş, ...başından beri hala da onu sürdürüyor... ...ve bir sürü bahis de bu yönde... ...çünkü Cannes'da da hani Oscar'lardaki gibi... ...bir sırası gel gelenin alması... ...gibi bir gelenek söz konusu... Ee, ...yani Faraday'ın... ...sırasının geldiği düşünülüyor genel olarak... Ee, ...Sierra Nevada... ...ya da Tony Erdman'a... ...çıkmaması e, koşulunda... ...şu anda en güçlü aday... ...Salesman olarak gösteriliyor... Ama hani ben dediğim gibi bu jürden her şeyi bekliyorum. Evet. Her şey gelebilir. Ee, Boyce, o yüzden hı hı. hani Faraday'ı merakla bekliyorum e, izlemeyi. Ama iyi eleştiriler aldı. Arada bahsetmediğim bir de Dardan Kardeşler filmi var. Evet. Hani Dardanların 3 yılda bir yarışmaya bir filmiyle gelmesi zaten gelenekselleşmiş bir şey. Daha önce de Rosetta ile zaten Altın Parmiyeleri var. Ee, en son Nuri Bilge Ceylan'ın bir zamanlar Anadolu'dasıyla e, jürü büyük ödül paylaşmışlardı. Ee, bu yılda e, son filmleri Unknown Girl bana kalırsa kariyerlerin en zayıf filmi. Çünkü <gülüyor> yani büyük bir kendini tekrar söz konusu ve bu kez hikayede de hani önceki filmleri kadar ilgiye değer bir durum olmadığını düşünüyorum. Tabii onların çok dünyasına ait bir hikaye ve yine hani beklediğimiz Darden Kardeşler filmi. Ama dediğim gibi hani bir tık zayıf kalmış çok büyük bir e, şey yok punchline yok çok büyük bir kırılması ve çatışması da yok. Final de öyle bir yere varmıyor bence. O yüzden pek sevilmediğini söyleyebilirim önceki filmleriyle kıyaslandığında. Ee, ödül alma ihtimalini yine biraz zayıf buluyorum açıkçası. Marosa bir sürpriz yaptı. Birlanta Mendoza'nın son filmi. Ee, o epey sevildi ki ben Mendoza'yı pek sevdiğimi söyleyemem aslında sinemasını. Ee, ama bu film ilginç. Hani e, özellikle rejisi e, George Miller'ın başkanlık ettiği bir jüriden e, kesinlikle yani dikkat çek. Çek gittiğini düşünüyorum jüri tarafından. E, çünkü neredeyse bir macera, aksiyon filmi gibi bir şey işliyor. E, son derece hareketli bir rejiyle. E, ve kadın oyuncu performansı çok iyi. E, o yüzden Mendoza bir ödül alabilir gibi geliyor Marosa'yla. Yine bir başka kadın oyuncu performansı Aquarius'la çok övülüyor. E, bu ismi telaffuz etmekte zorlanıyorum ama Brezilyalı yönetmen... Claverman'dan Shia Filon'un filmi evet. e, Aquarius ve o da en iyi kadın oyuncu'nun şimdilik en güçlü adayı. E, ben filmi sevdim. E, benziyor, e, film sevdim. Biraz Gloria'ya benziyor film. Hani Gloria'yı sevenler özellikle yine çok sevecek. Bir ortaya üstünde bir hamfendi'nin e, hikayesini biraz kentsel dönüşümle mücadelesi gibi bir hikaye aslında. Evet, bizim e, izleyiciye de biraz yakın bir konu aslında belki de. Aynen e, öyle. Seve, ya Aynen öyle. Aslında Türkiye'de hani nerede bir bölüm hikayesi olabilecek bir şey de bir yandan bir dizide. Hani çünkü evet. biraz da aslında bir hikaye. Hani daha önce duyduğum gördüğümüz bir hikaye ama gerçekten heyecan verici bir rejesi var filonun. E, i̇şte Neighboring, Neighbor, Neighbor konuşamamak. <gülüyor> e, neighboring Sounds diye bir, bir önceki filmini yine çok sevmişti herkes. Oradaki reji yine takip ediyor. Biraz 70'ler sinemasını andıran bir rejisi var gayet aslında iyi ama hani çok da çarpıcı bir film olduğunu söyleyemem. Evet. Ee... Buyur. Yarışma filmleri böyle aslında. Ben evet. bir de eleştirmen eleştirmenler, ha eleştirmenler haftasında ikincilik ödülü almış olan Türk yönetmen. Mehmet Can Mertoğlu'nun filmini albümü Hı -hı. sormak istiyorum onun hakkındaki izlenimlerinizi ee, e, Sömendole Kritik bu yıl işte 7 yarışma filmi vardı ve 7'si e, de aslında hani ortalama, ortalamanın üstünde olan bir iki film dışında ortalama filmlerden oluşuyordu ee, tabii Mehmet Can'ın albümünün e, kana seçilmesi çok büyük ve harika bir olay. Yani Eleştirmenler Haftası bölümü çünkü gerçekten kanın en önemli bölümlerinden biri. Çünkü yalnızca ilk ve ikinci filmlerin e, seçildiği ve yarıştığı bir bölüm. E, albüm de ikinci gün henüz gösterildi 12'sinde. E, ve çok sevildi e, kanda Çok iyi eleştiriler aldı. Variety'de harika bir eleştirisi çıktı filmin. Ee, genel olarak da e, acayip desteklenildi ee, Türkiye Fransız ortak yapımı ve Romanya ortak yapımı bir film ee, filmin Fransız ortakları da çok mutlu görünüyordu açıkçası ee, Türkiye sineması açısından e, çok da ilginç bir yerde film aslında bana sorarsanız ee, hani Türkiye'de pek rastlamadığımız bir rejim arifeti e, söz konusu e, çünkü hani e, bizde böyle şekil şemale pek e, ilgi duymama gibi orayı biraz boş verme gibi bir gelenek söz konusu e, bence Türkiye sinemasında biraz oraya kafa yormuş bir film e, Tabii ki hani böyle referansları daha ilk bakışta anlaşılıyor filmin hani bir yönetmen referansları dünya sinemasında karşılığı çok net olan bir sinema çünkü ama hani bizim sular için çok şaşırtıcı ve çok özgün bir film e, albüm e, çok iyi oynanmış ee, çok iyi çekilmiş ve gayet iyi yazılmış <gülüyor> bir film. Çeşitli handikapları var bence. E, ama hani bir ilk film olarak e, gö yani görmemeyi tercih ediyorum ben şahsen. E, çünkü dediğim gibi hani sonraki filmlerini çok e, merak edeceğimiz, ilgiyle izleyeceğimiz bir yönetmen bence Mehmet Can e, Mertoğlu. Ve e, zaten e, Sömendöle Kritik'ten de e, Frans Forum şey ödülünü aldı, e, Visionary ödülünü aldı. Bir sonraki filmine destek alacak ve aslında sembolik olarak da en iyi ikinci film anlamına geliyor. Dolayısıyla harika bir başarı. Umarım Türkiye'de de hani hak ettiği şekilde takdir görür. Yani gişede falan bir başarı sağlayacağını tabii ki asla düşünmüyorum. Çünkü öyle bir film değil. Ee, biz de öyle bir ülke değiliz ve öyle bir sema izleyicimiz yok. Evet. Ama e, hani dünyadaki co yarattığı coşkun onda birini bile bizde yaratsa tabii ne tatlı olur. Ama yani yüzleşmek için de seyircine zorlanacağı bir hikaye aslında çok buralı alt orta sınıfa ait bir çiftin çocuk evlat edinme sürecini anlatan bir hikaye ama hani bizim buralardan yüzleşmesi zor kimi e, şeylere sahip film, e, cesur cümlelere sahip. Ben epey beğendim filmi. Anladım. Ee, kan e, hakkında başka eklemek istediğiniz bir şey var mı festival hakkında? Festival ee, ile ilgili. Yani e, dediğim gibi genel olarak iyi bir yıldı. Yan bölümlerde de öyle. On i̇şte Certain Regard'da e, 5-6 film görebildim. Hepsi çok iyiydi. Özellikle e, bir İsrail filmine tavsiye etmek isterim. E, Beyond the Mountains and Hills. Ee, çok iyiydi bence. Ve de e, David Mackenzie'nin son filmi e, Higher Water çok iyi. E, Uncertainly Garda benim görebildiklerim açısından. E, yine Captain Fantastic öyle. E, şeyden de e, da de e, yönetmenlerin 15 günü bölümünden de e, Hodorovski'nin son filmi çok eeedan evet, evet. soft reality takip ettiği. Zaten hani Odorowski'nin kötü bir film çekme ihtimali yok ama hani 87 yaşında artık bir yönetmenin bu kadar sağlam, bu kadar genç ve cesur bir filmle karşımıza çıkması tabii ki çok şaşırtıcı. Evet. Endless po Poetry. E, Odorowski bu filmi aynı zamanda fonlayarak çekmişti benim bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Evet internet üzerinden e, büyük bir fon çalışmasıyla evet. ve hani onda da kapanış jenerlinde görüyoruz zaten. İnanılmaz bir ilgi gösterilmişti zaten. Hı hı. Hatta bir arkadaşım söyledi şey böyle. Aa benim de adım yazıyor <gülüyor> muhtemelen burada şu anda filan. Ee, ben de bir elli kağıt at, at, atmıştım film <gülüyor> gibi bir muhabbet döndü ama hani Hodorovski geldi filmin sunumuna ve yani inanılmaz büyük bir coşku içindeydi çok mutluydu <gülüyor> ve yani harika bir film yani benim bu yıl kanda izlediğim tüm filmler arasında ilk üçümde ve yani çok çok iyi Dance of Reality'yi takip ediyor orada çocuk, kendi çocukluk dönemini anlatıyordu burada da gençlik dönemini anlatıyor ee, çok sevdim ee, yine Kenzan'dan My Life as a Corjet diye bir e, Fransız animasyonu var. Çok iyi. Bu yılın animasyon hiti olması çok olası. Geçtiğimiz yıl işte Little Prince ve Inside Out yarışma dışı gösterilmişti Kanda ve çok sevinmişti, Çok ağlatmıştı seyirciyi. Ee, benim de şahsen böyle yüzüm erimişti yani ağlamaktan. <gülüyor> ee, her ikisine de yine bu burada da aynı durum söz konusu. Bir yetimhane hikayesi ve çok acıklı ve ama çok da tatlı, komik. Ee, o yüzden My Life As A Korjet'i de çok öneriyorum. Ee, genel olarak böyle aslında. Hani daha çok fazla film var ama hani bu kadar uzun bir monoloğa tahammül ettilerse bile zaten e, tüm dinleyenlere teşekkür ederim. <gülüyor> Bence gayet keyifli bir monolog oldu. Bant Mac Sinema Editörü Melikşah Altuntaş yayınımızdaydı. Radyo Eko'da 24 saat kan özel yayını devam ediyor.